selamu aleyhi seyyidina muhammedin ve alimiyyusatbili ecma'in ve men tebe'e ulu bi ihsanem tilayemidin emma ba'du fahramu elifet yutvan kitabullah ve öfterel ve ileyhi muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem inşallah umurumun وَنَتَّبِعُكُمْ فِي دِينِكُمْ وَنَحْنُ مِنْكُمْ وَلَا يَنْهَانَا أَنْ نُطِيعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَنَقُولَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ Aziz ve Bir yanda ay ayasın hayırlarına, Peygamber Sallâhu Aleyhi ve Sallâhu Aleyhi ve Sallâhu ve Peygamber S.A.V.S. Efendimiz'in sahi etmeni, İngiliz etmaşlar için sonra aynın, asadın, etrafının, affarların, etrafının, krabasının, ve sektir. Allah, ülkü bir kendilerimizin, Şahadat-ı Müşayrı Kırkak'ın kümesinin olduğu için, hasil eden kitabın oturuyoruz Düşendir Efendimiz'in, ve kendisinden meyze alıyoruz, anasiyahı bir ama İsa'yı Kürtü İbrahim'in Kürtü Femir Efendimiz'in için. Ayrıca bu belgeler buna Elbiyya ve Sevbiya Allah Esra'lısı sahibilerin halde bizde de bu iyi belgeler sahibilerin yolu için. ve hasretler İskenderdaş'ın dövüceği bu güzel hikmetle devam etmesini sağlayacak şekilde zaman zaman gahil ve tehlikeli olanların bu fâdililere katkıda bulunan kendilerinin ve bu belli bir de eden fâdililerin şehitlerini garzana edin için, ve de bu betim bulunan salifin ve sülme mücadelerin esnînî istimatı, dereceleri yüceler ruhları için, bir fâdilâ üç istasyon şehrini okuyalım ve Derinlemesine konu gündem. Altı numara adresi şeklinde otomatik bir mesaj gönder radyolar haz. İbadetle ilgili şey kanatısı da planlıyız hep hepimiz hazırlıklarımız. Abdullah'ın gösterdiğini biliyorsunuz. E, ashabın çok güven alvarına müsaide Hanifi ağrımları onun ibadetlerinden büyük bölümde istifade ederek Hanifi misalini, bu çıkarmışlardır. Peygamber e okudu biz, ilminizi çekileceğine tahmin bilgi bir... <gülüyor> veriyor bize. Dinler fark atıcı asnafı sahib Benim ashabım için istiyani kaldı fakirlik hali, yoksulluk hali sadece, Saadettir. Kendi zamanında, kendi asrı etrafındaki insanlar için böyle söylüyor. Bu fakirlik onlar için saadettir. Allah ve innen günah 20 bir müminin müminin zengin olması, zengin için müminlik Akşam zamanında bu sahilde zenginlik sahipti. Akşam zamanında büyümen için zenginlik saadetik. Halbuki benim sahipim için bu devirde paketim sade İngiliz. Paketim sade. Şimdi az önce anlattığım gibi daha önce nakliyede iddia Üç kuvvet Allah'ındır. <gülüyor> her şeyi alnımızı yatan, başımıza getiren, bizi yaratan, yaşatan odur. Rızkımızı veren odur. Hayatımız ondandır. Sağlığımız ondandır. Bütün nimetler ondandır. İstifade her şey ondandır. O yanıkmıştır, o değerlendirdir. O istifade ettirmek ama Hayatımızda bazı olaylar bizim boyumuz e gider, seviniriz. Bazı olaylar boyumuzda gitmez. Şimdi pozitif olaylarla karşılaştığınız zaman iyi güzelde, kötü olaylarla karşılaştığınız zaman ne olur? İnsanlar hiçbir şey yaparlar. Kötü bir olayla karşılaştığında kimisi değişir, bozulur, çevresi değişir, hali değişir, kafası değişir, kalbi değişir, bakışı değişir, burnundan solumağa başka, kızmığa başka, ne, ne oluyor? Ne oldu? Efendim işte, şöyle oldu da böyle oldu. E bu kalbine Yani sen Allah'ın ölsün dediği bir insanı yaşatamazsın. Yaşasın dediğinde, Ölür ömür. Cümle cihan alır, başta Türkler ölür ömür. Allah öyle dediysen, ölür ömür. Biraz ömür Ne bu zaman bir ama ölür ömür değil mi? Şirin zaman bir günlerde ölür ömür. Muazzam ömür değil mi? Ölür ömür. Cümle cihan alır diğerlerine, Allah ama Allah da bir insanın ölmesini oradan düşme cihanın bütün insanları tabi, tabi hastaneleri, fasıkları, vaftızları, nemçileri, dinleri diye onu şekilde Kader Allah Teala'nın ki yadututuhaul alaatumül yül yül yül yül yül yül yül yül yül yül yül her şeye kıpkak olarak karabin, kayıtsız şahsız her şeye karabin ve yürüyün dediğini iranet ediyor, yapıyor Allah'a karabilleri. Bahade, bazı insanlarda bundan bilir imanıyla. Dini bilgisiyler, iranında bunları bilir, o rakımdan geldiğinden sabır. Kadere razı olur, Başına giden, teknolojik bir hassas dışa sardığın çok büyük bir yapar Bu büyük bir insandı. bunu kazanan çok büyük bir insan kazanmış Çok yüksek var diyor. Yüksek insanlar bunu anlar. Kafasında insanlar, bilgiye az insanlar bunu anlamaz. Kaynaklarla bunu anlayıp seyretmek için asla bu yıldızlar gibi her bir yıldız gibi. Hangisine baksan doğru yıldız olsun. Ashabis'in küçüğüm, benim ashabım o yıldızlar bir eşi gibi bir devreye yukarıyorum ki bir de devreye yukarıyorum. Hangisi de diyor. Efendimiz sallallahu diyor. insanların mübarekliğini izlediğinde insanları İnan, meşakta, sıkıntı, sabır vesilesi oluşan olaylar başına gidiyor. Eşe veya gün, arayacak. belalar arayacaklar. En iyi tipi belalar neyvelerde gidiyor? Sonra evliya sonra sadiklere gidiyor, sonra mümkünlere gidiyor vs. Buna başında çok rahat yaşarlar. Eşeyebilirler. Görüyorsunuz zaten de oluyor. Bunlar ki Allah'ın hükmedilir, siktarlıdır, siktarlıdır, siktarlıdır. Allah'ın kararında bir şeydir. Allah, her iyi Allah'tan olduğu büyük bir insan bunlara böyle bir imanla, boyut vererek Allah'a sevgisi, saygısı ve kulluğunu değişmeden davranması çok yükleniyor. Salam-ı kiram öyle yapmış artık. Peygamber Kendisi bize çok sıkıntı çekmiştir. Sahadi ikram da sırtıca banyo banyo vardı. İşlerce, hepsini yaptılar. Eyvallah Efendimiz'e yaptılar. O mübarekler, sabır oldu, sabır oldu, sabır diye çok yüksek devinciler kazandılar. Onların derecesine ondan sonra gelen insanların evde adımların en yükseğine gelişirmiş. Sahadi ikramın derecesine. Adamlar böyle insan etmiş, haklılar böyle işkiler, yoldurduk işkiler. Bir vurmak bile gidecek durumda. İnsanlar olmamış zamanlar oldu. Bir vurmayı bile görebildik işkiler. Evetim, en haberden duyurduk ki yani senenlerden kendinizi yarım vurmak diyoruz, koyunuz yani yarım vurmak vurma bile ben ver, kendimizi verin ya sadakat olsun da sevap adamı da koyun diye yarım vurmuşuz çok sıkıntılar çekildi. Ne kadar kendimiz çok sıkıntılar çekildi. için, karnına taş bağladık, aylar çekildi bize gerekmiş evet. O faküldük, o yurt, o Evet. Onlar için büyük sevap kazanma vesilesi oldu. İmtihan. böyle oldu onları. Şimdi aynı zamanda, Anlıyor musunuz kardeşlerim? Bizim imtihanımız imanda ve <gülüyor> imtihatta. En büyük imtihan burada. Bizim imanımıza saldırıyorlar. Bizim Kur'an'ımıza saldırıyorlar. Bizim sünnetimize saldırıyorlar. Bizim İslam'a karşı bir gömülüyorlar. Bizim imandan uzaklaştırmaya çalışıyorlar. İslam sözünü zaman Günlerim han altı bize Müslüman oluyor efendim. Evet, Onlara uyuyun zaman <gülüyor> iyi. Onlar gibi giyinirse, onlar gibi biramci kalsın, onlar gibi yaşarsın. Onları biramcaklasan, kederlarsan iyi. Ama Müslüman giyinmemi istedin mi? Sakallı olan kardeşlerim var, sarı önlük giyenlerim var, teselli giyen kardeşlerim var, sihhi malzatına karışırlar, hanımla, beyler teybine haramın selamlar ayrı oturuyor, ona karıştırırlar, emredip evet, evet. saldırırlar, inat ederler, başörtüsün resimciyi dedirsin, başörtüsün resmi kabul etmiyor. E niye kabul etmiyorsun? Mende bunu alacak, hain, zalim, niye kabul etmiyorsun işte? Dedim, yok başörtüsü olacağım. Yani kız bile başını açacak İnanın içindeki bazı örnek hız Şimdi bizim Müslümanlığı ile veya altın zamanda kadar zorlaşacakmış, eline ateş almak kadar, eline o şartlar, ateş almak kadar, eline ateş tutmak kadar Müslümanlığı ile yaşamak zor olacakmış. E bazı terslerinde zor oldu bu devrimi. Osmanlı de Müslümanlığından dolayı çekmedi mi? çekenden sıkıntıları, o ölümler, o o neden otur? Franska nasıl, hiçbir şey olmuyor. Şekerskanda, Bulgaristan'da, Romanya'da ne baktım? Şimdi, Müslümanlar da çekiyor mu? Kendi sokak nasıl var? Fakat fakat mülkler, elindeki mülkler Müslüman olamıyorlar. Okumuyor mülkleri. Gelen isman olduk seni. Onlar isimliyici olur. İstiyarlar rahat, dinsizler rahat, destizler, dondurlar rahat. Müslümanlar sıkıntıda. Şimdi bizim büyük bir tanrımız imanımızdan. İmanı istiyor. İmanı istiyor ki. zaten gitsin diye istiyor. Ama insan aç kalır, açık kalır, sabreder. Ama iman istimi afiyete emek istiyor çok fazla çok fazla Bu dinde Allah'ın kim sadık kalmak çok önemli. Bu devirde ne kadar şantaj çekerse çeksin Rabbuna da içe geliver. İmam Muhammed Resulullah diyecek, İslam'dan ayrılmayacak. Allah hakkanından ayırımı yapacak. Hazırlıktır çocuklar. Hayı Hayırlı devlet çocuklar. Hayırlı devlet çocuklar. Davat Müslüman neyse efendim, bizim kızımıza kapattı bunu. Haçın biraz, ayda başkası da haçın Eğer ayda oldu. olan orada evine girmemez, balancı yapamaz filan, hiçbir sıkıntı vardı. <gülüyor> Bu devirde zenginlik arasında de, Müslüman için zararlı olacak. Zengin olup zengin arabasında fakir bir yolun yol koşuyor. Zengi vermesini bu, dağdan aşırı. Fatih, düz ovada yollukça çıkıyor. Zengi olur. Aldık zamanda ürünler, zenginlik tarzı dünyada, zengin olur mu istediği işi yapar. Fukaracık, hem yüz mal olursa hem de fakir olursa, binlerden bir dağılır. Bindikçe binlerden. Şey Fabrikayı almazlar, işten çıkartırlar. Ne yiyecek, ne içecek diye düşünmezler. Acımazlar, ve etmezler. Ha bu devirle, bu devrede Müslümanın ahir zamanı. Ve ahir zamanı sanıyorum. Ben hep bu devrede diyorum bunun için. Efendim bu devrede İmanın helalinde harapun sahibi olması dik durmasına, kendini korumasına efendim, sebep oluyor. Çocuğunu aileleri korumasına sebep oluyor. Aksi takdirde efendim iman durması zorlaşıyor. Çok büyük bir durum altına gidiyor. İşte o şekilde fark edelim. Tabi bir sabah bu devirde için de sadece oldu. O devirde fakir saadet verilirdi, bu devirde zenginlik saadet verilirdi. Ama yanlış anlaşılmasın, tamam. Heyrâk'ın adını zenginliğe müsaade verdi, efendim, tamam. O oh. iyi bu ikisi şeyleri duydum, çok sevindi. ağzını sağ olacağım, iyi ama zenginliği var, zenginliği var. var. Asgari varışması, fakirlerin hakkı olan secafelerine veriyorlar. Lekadı veriyor çocuğa. onda Çok kimse veremiyor. Köylülere sorun, düşürünüzü yani musunuz? Kulak o da ne demek, o da nasıl bir şey? Eşkür var, e, fakültere sadaka vermek var, harf olan yerlerdeki destek olmak var. Türkiye'de de harf var. Bütün İslam ülkelerinde harf var. İman için küfür harika. Gazetelerde, bilmalarda, okullarda, kolejlerde, üniversitelerde, evet, radyolarda, Televizyonlarda, kimisi açıkta çıkıp çıkıp termikçil savunmuyor Savaş var. E bu, bu savaşta da Müslüman'ın desteklemesi gerekiyor, biz desteklemesi lazım. Paraya ne yapar? En çoğu Dini grubun görüntüsü olarak başına hocamızlarımızdan kayıt kain gibi izletiyor olarak paraya çok ihtiyaç duyuyor. Paraya çok duyduğumuz için diyoruz ki, arkadaşlar şu işi yapın Allah aşkına. Şu iş önemli kimse şey yapmıyor. Şu canede <gülüyor> vaziyetimlerinden çok oluyor Bülent diye, ben şey değil, Abi, ben çektik sevgileri almak için de, evet, de Yani şu an bir devreleri almak. Yani bu kadar çok önemli Bülent Onları alırsın kadar Bülent için. Dışarıdan sevgi açıyor, para tutamıyor. Bülent, Bülent, Bülent, Bülent para evet Efendim var, okuyacaklar, para lazım. Yoksun adam geliyor. Türkiye'nin dışından mı geliyor? Kuzey Irak'tan geliyor, Şeçenistan'dan geliyor, geliyor, Arnavut'tan geliyor, Sancak'tan geliyor, Kosovo'dan geliyor. Bizim duymuşlar böyle cemaatimizi, muhabbetli, kuvvetimizle var. Hocam, parmazınız için senden yardım istiyorum. İyi güzel ama yani, benim memleketimde altında da takma yönlendirmem insan var yani. Şöyle bir tane bir oyuncak eder küp de çevresinden nazar ama. Bizim memleketimizde de aç var, açık var, yosul var, mutlak var. Hadi böyle Hem seyredip gittik gördük. Birancaya anılıyor. Gerçekten. Ela bir şair değil mi ki? Evet. Senin buzul sen ne güzel olursun geçsen Anadolu'yu dertlerden korkulursun geçsen Anadolu'yu. Anadolu'yu geçsen adamın dertlerden mi korkulursun dertlere mi yaşarsın? Bir gel bakalım. Gel bakalım bir de bir o köylülerin çizgilerini tutarabiliyor. Köylün köyün içinde dolar. Ne kadar para kazanıyorlar? ne kadar harcıyorlar, sopalarını ötür bakalım ne yiyorlar, ne içiyorlar. Bir tanı bakalım. Ama tabii ki yeni patlama var. Böyle bir patlar istemeden, evet böyle yeni var böyle bir Ne nerede? Onun için bu devirde ara miyiz çok önemli. Arayınca insanın salgın bası koronaya basılır, Müslümanların kurtarılmasın, evet çok önemli bir şeydi gerçekten. Müslümanlar. Şu sıkıntısı çekiyorlar, yani şu, şu kuyusundaki suyu. Hazreti Osman demiş ki, satmıyım hani, çok para var ya, ondan sömürüyor. Hazreti Osman'la da anlamıştırmış ki, kuyunun yeri kısmı satmıyım, çok para var Adam düşünmüş, araya bakmış, e, kuyunun yeri, yani yüzde orada orta. Herhalde düşündü ki, ...çünkü insanların dizilerinin niyansı olduğunu bulur, o da az şey Çok da ediyor. Hazreti Osman ile anlaşmayı yapmışlar, kuyunu ne yapısını satın almış, Osman, Şimdi bakalım ne olacak, millik dilim ne olacak, oradakilere ne kadar, kadar düşecek. Hazreti Osman demiş ki, kuyuyu hangi kullanacağız? Bir nikah tutan bir günler, bir nikah tutan bir nikah tutan <gülüyor> açıyor nikah bu karaya, herkese, Müslümanlara, da alalım, bizden suyu almadan suyu bir gelişir. bütün varkâtı kesilmiş yavuzun sonra öbür tarafta da almış, tamamen Hizmet'i gizmekte <gülüyor> E biliyorsunuz, Hazretleri, Mehmet'in Sıddık'ı gelmeniz bir ay bir şey, Hizmet'i için ne kadar, kadar paralar gerekiyor? Yani para her yerde, İslam'ın para sağlıkları, para sağlıkları kullanılabiliyor. İhtiyaç var. Bu devirde, Hücevür'de daha Bu devirde, daha bir bu devirde <gülüyor> para kalsa, para borsa, bir de kürkler. Bir de parçası kuracağım. Bir de parçası kuracağım neden? Kızım dediğim gibi birisini hemen tutuyor. Evet, İslami geliyor, tablaka bomba oluyor, bizim anlıyor. Ne yapacağım? Fotoğrafı şey yapabilir miyim? o Oraya güldüğü yetiştirebilir miyim? Şimdi... O, o zaman işte hop ok atmak diye düşünüyorum. Şimdi de tüzel. Benim para ben hemen bir tane tüzel yapması konusu. Kurtulmak, lazım. de kurtulmalı. Kurtulmak Ben yani çok şeye ihtiyaç var. Müslümanların zenginliğinin bu uy burada çalışması lazım. Hadi işlerini yap canım. Hakikat yok, yokluk yok emindi. Benim azabım için saadet, et arın da, da mümin için zenginlik saadet olacak. Şimdi hakikat o zaman zenginlik saadet olacak, büyük bir teklif. Ama zenginin arayi elinden kazanması lazım bir imkan olacak. Doğu Anadolu'ya bir müdürlüsle gitse, şartlarımdan, efendim, bir de orada alacak, alsak, buraya da edilsek, satsak, trilyonlar yapar? Olmaz. Haramdan, gergin para. Para genelde etmeyeceksin. Zendirmenin şartı, haramdan, helalde etmeyeceksin. Hocam, işte, işçi bankası da oradan, çok <gülüyor> para Olmaz. Haramdan, bu kadar doğru. Gelimi elerle geçirdi. İkincisi para elerle geçirdi, zaman paranın vasiteleri var, hizmetleri var. Ondan yararlanacak. Secer, satar Efendim Müslümanların desteklenmesi. ise paranın o vasitelerle yapıyor. Yapamazsa ne olur? Paranın içine pislik karıştırıyor. Başkasının hakkı, fakirin hakkı ayrılmadığına hala pis para olur. Onun için o fakül hakkını ayırt verme zekâ diyorlar. Zekâ temin olarak vermemek teminlemektir. Yani parayı içinden fakül hakkını aldığı verdiğin zaman sermayeyi teminlemek temin oluyorsun. Bak, ismin zekâ. Zekâ dememek teminlemektir. Parayı teminliyor, sermayeyi teminliyor. Demek ki insan parayı nelerden kazanacak, parayı da meslelerini yapayım. Hayır, aleyhisselatın sadatası vereceğim. Efendim, ondan sonra parayı haram verin diye haram yapacağım. Benim param var, ne istersem yaparım diyemezsin. İslam'da bu da yok. Benim param var, <gülüyor> ne istersem yapamazsın, haram yapamazsın. Haram işleri harcamıyor. Oradan da çocuk parama hocam işte ilk başında çocuk çocuk ne yapalım Efendim, bilmem işte eyleyeceğiz. Hintno'da kral tutacağız. Bilmem ne bilen. Şu kadar bir diğer bu kadar olmaz. Yani aranın sarkı yerinde evvel olması lazım. Hayran olması lazım. Bu şarttan da zenginlik valide verilmiş insana. Aksi takdirde evvelin zenginlikten dolayı çok sokluklu ağrıbın kadar çok çirzalara çarptıda, parandan kazandığı zaman çirzalara çarptıda. Seyretlerle... yeni bir şey. İmme, hizmet et necidu, bunu... ve tenkirbul ibadet nesra, ve yediküs ağzını tutar bir dildi. Ebu Hüneyde, ve Ebu Sayyid rivayet edilmiş olan bir hadis-i şeyin iki kez Peygamber Efendimiz ki kimler gelir bir topluluğa, bir kavga, bir sultan grubuna, bir şeye, bir kabileye, bir gizete, gelir ve kulları dena savunur ki toplum dinle hizmet anlayışını yakalayıp insanlara armağan savunur gibi savunur toplum. Misal söyleyelim. Bizim bilmem harekitemizle çertim var, avaza var, şeytani var, nazvar, evvelki armağanımız var, borunak var, toma var. Seviyoruz. Onlar da biz seviyoruz. Biz de ondan seviyoruz. Kürt var. Kürt var. Arabça oturuyorlar vesaire. seviyorum. Burada da var. Hükamide de dinleyen kardeşlerimiz var. Akrabalarımızın arasında da var. Arkadaşlarımızın arasında da var. Onlarımızın arasında da arası var. Girdi de var mı? Girdi. bunlar hocam onların mekanda. Onlar Maalesef türlü bir Yani bir liman mücadelenin odanında içine girdi, falan falan ama bitmek yerinde ki insanları savurur, imalını alır, imandan alır, alır. insanlar savurur. Hem madde madde yönünden, maddi yönden hem manla yönünden, maneli yönünden, zarar veriyor. Bitme bitir bitir İnsan malını sefaz olur diyecekler zarar veriyor mesela, maneviyatına da zarar Zaten maneviyat konusunda olan zikneler, partiyel konusunda olan zikneler daha veriyor. Onun için peygamberlerim için ki ben senin fasizmizden çok zengin olan zikneler da korkuyorum diyorum. Daha çok korkuyorum diyor hasarına. Neden? zengin olursa azar diye korkuyoruz. Fakir olduğu zaman Allah'ın tasarlığı ve niyancıda kanalımıya kadar, orijinali ibadetini yapar, zenginlediği zaman azar, zengin, insanı zengin azar diye zenginlik, insanın azar diye bir dersi yapar. En insan zengin olacak, Allah azar, Şimdi bir sadece de yazıklar, ''Ah, muhtemelen, mü, zengin buldu mu?'' Bu uyar yapmak, bu uyar yapmak, satmak, yalan yapmak işler yapayım. Ben sizi bunun için zengin olmadıklar, sizi fakir daha çok korkuyorum. Fakir kadrınızdan korkuyorum da zengin olmasına da daha çok korkuyorum diyor. İnsanın başına, ülkesine, devletine, şehrine, kavramına, kabilesine, bitine geldi mi? Bazen malına gelir. Malına telefon olur. Bazen cömine gelir. Ölür. Ayrı şeyleri değişen iki ayıcı arasında bir kitle giriyor. Hadi kalk daha bakıyor. O onu öldürüyor, onu öldürüyor. Adam bizi hemen kurtulmak için şimdi bir terk İstanbul'a geliyor. Arkasından intikam almak için ötekisi şu işte adamları mı yiyorlar? Diğer de kıştırıyorlar. Öndürüyor. Neden? Ne diyebiliriz? Bak malar. Salatasaray'a da geliyor. <gülüyor> Fitne ciddi mi? Evet, Salatasaray. Fitne uykudan durmuyor. Onu uyandıralan Allah rahmet etsin diyor. <gülüyor> Fitne uyur yıza gibi evet, durmuş, iyiydi uyur yıza gibi durur. Onu uyandıralan başlatan Allah rahmet etsin diyor. Evet. Fitne'yi uyandırmamak lazım, gitmeye sebep olmamak lazım. Fitnenin çıkmasına sebep olmamak lazım, fitneye karışmamak lazım, fitnenin içindeyen almamak lazım. Fitnenin olduğu yerden sıyrılmak, çıkmak lazım. Adıyaman taraflarında bir seyir gösterdiler. Hocam, şu bir şeyle devam edildiler. Evet. Bu köylerin işte ayrıca görüntü, sürme, ekspanlık, adalet yapıyor. Efendim, Birinin düğünü olacakmış. İşte öbür tarafta ona bir şey düşünmüş o şey Efendi nasihat etmiş. Bir de gitmiş, etmeyin, günah adam öldürmek için ebediyen gereğine sokar, yapmayın, etmeyin, en büyük günahlar vardır filan diye söylemiş, hiç gidemedi. Adamdan bu kasabayı bırakmış, gitmiş. İslam olmayan, naklimlemeyen, nasihat işte ondan on sonra o on, on kasamada iki bir hükümet girmiş, bilmem hangi taraftan, bilmem, Bırak, öyle, öyle bir taraftan düşen bir Öyle artık ondan hadi bakalım, hatırlığımız insanlar bile durduran ne oldu ki? Fitne gibi. ve insanları harman savurur gibi, gör savurur gibi savurur. Canlarına da bakmalı. En büyük bir de de imanda gitmektedir. Ama hadi değil. Köşkte yaşıyor. Evet, her şey sıkıntıda. Rahat iyi. Ama imanı gitmiş, kafası bozulmuş, kalbi kararmış. Ama bunun babanın dedesi çok iyi bir insandı. Ha, buna en büyük belaket gelmiş. İmandan gelmiş. Çünkü satmış. Rayyan evet, çıkmış, yoldan çıkmış. En büyük iman imanda olan fitnedir. Biliyorsunuz ahir zamanda deccal çıkacak. Deccal'ın fütlesi de insanı ne yapacak? İnsanın imanını almak için çalışma yapacak deccal. İnsanı yanlış olarak sevk edecek. Cehennemi cennet gibi gösterecek. Oraya çağıracak. Cehenneme çağıracak. Ona kananlar, onun dediğine uyanlar, ona iman edenler cehenneme gidecek. Ama bir fitne. Müslüman onu anlayacak. Onun anlamında harza kafir yazıyor diye görecek onu manevi gözüyle. Bu kafir diyecek, ona uymayacak ve canın fitnesinden korunacak. Bak her sabah biz burada evradı okurken efendim, Allahümme inna na'uzü bike min azabı cehennem ve min azabı kabr ve min fitnetil mahya ve'l ve min şerri fitnetil mesih eddajal diye canın fitnesinden Allah'a sığınıyoruz. Kabir azabından vesaireden Allah'a sığınıyoruz. Çok önemli. İmanına imanını alacak bir fitne tecralı fitnesi. Yani mümin kafir olacak. Adam sabahleyin mümin sabahlayacak, akşama kafir olacak. Akşamleyin mümin olarak yatacak, sabaha kafir çıkacak. Neden? Televizyon seyreder, gazete okur, bir topluluğa katılır, bir konferans dinler, bir dinsiz imansızın efendim kafirin efendim şeyine kadar imaninden. İmandaki fitne en fenası. Neden? ahireti gidiyor da onda Çeçenistan'da adam Rus kurşunuyla şehit olmuş bomba atmış da şehit olmuş bir şey değil imanı gittiği zaman isterse havayı adalarında boynuna çiçekten efendim çelenkler takılsa bile kıymeti yok imanı gittikten sonra hocam çok rahat ediyor işte çıplak kızların arasında onları oynatıyor efendim bembeyaz kumsallarda hurma dalları altında denizde sefer sürüyor kontrollerde geziyor İmanı gitmiş mi? Gitmiş. Tamam, en belasını bulmuş, hapı yutmuş. En büyük fitne onun ki, imanı gitti çünkü. İmanın gitmesi en fena şeydi. Birçok kimse zenginlik geldi mi? İmanın gitmiş olmasına tasalanmaz bile. Zengin ya, yiyor ya, içiyor ya, yaşıyor ya. İmanının gitmesine üzülmez. İşte. İşin en kötü tarafı bu. Üzülse tedbir alacak. Onun için aziz ve kardeşlerim akıllarımızı, kafalarımızı iyi kullanalım. İman gitti mi bir şeyin dış görünüşünün güzel olması bizi aldatmasın. İmanın gitmemesine çalışalım. İmanı imanı şeytan elimizden almak ister. İmanı kaptırmamağa çok dikkat etmemiz lazım. Parayla, dünyayla, zevkyle, eğlenceyle iman çalınır. İman cevheri gönülden gidebilir. Hocamız böyle... ...başını sallaya sallaya rahmetullahi aleyh... Diye, Fani dünya hoştur ama... ...akıbet mevt olmasa. Dünya hayatı tatlı ama... ...ölüm yok mu? Ölüm var. Ölümden sonra hesap yok mu? Hesap var. Hesaptan sonra... ...günahkarlara azap yok mu? Azap var. E hocam ne kadar bu azap? En aşağısı... Asgarisi, en azı, azabın en azı bir insanın cehenneme düştüğü zaman azabı en az ahkaben devam ediyor. Labisi Fiha ahkaben. Ahkab ne demek? 80 küsur yıl demek. 80 küsur yıllar kadar devam ediyor. E, ahkaben olunca. Hukuk ahkab, Ahkaben, ahkab denmesi için en, aca, en aşağı 3 olması lazım. 3 tane 80 yıl, 240, 250 sene eder. Demek ki 250 ahiret senesi yanacak cehenneme en aşağı düşen. Ama Ve inne yemen inda Rabbike ki elfi seneti bin mât uddun ahiretin bir günü dünyanın bin yılı gibidir. O zaman bir gün bin yıl olursa bir yıl 365 bin yıl olur. Efendim ahkaben kalacak bir insan da 365 bin yılın 240 misli 250 misli fazla ne rakamı ediyorsa o kadar cehennemde kalacak demektir. Yani o rakamları bir düşünün de cehenneme düşen bir insanın ne kadar yanacağını ne kadar azap çekeceğini anlayın. Onun için çok büyük felakettir, cehenneme düşmemeye çalışmak lazım, cehenneme düşmemek için dünyanın fani lezzetlerine aldanmamak lazım, tasavvuf bu işte tasavvuf neymiş tasavvuf külahmış, takkeymiş asaymış, bilmem neymiş değil, tasavvuf ne ahireti unutmamak, dünyaya aldanmamak, cehenneme düşmeyecek şekilde yaşamak tasavvuf bu, bunu yapıyorsan iyi dervişsin yapamıyorsan elinde tesbih olsa, asa olsa başında kavuk olsa, sarık olsa sırfında cüppe olsa onlar seni kurtarmaz. Seni kurtaracak olan şeye sımsıkı sarıl, iyi derviş ol, iyi Müslüman ol ahireti kaybetmemeye çalış. Oyuncak değil bu. Bu işin şakası yok. Bu iş çok ciddi bir iş. Şakası olmayan iş. Hani bazı işler insanı idama götürüyor. Mesela vatan haini askerlikte bir askeri sırları çalsa, düşmana yardımcı olsa ne oluyor? Asıyorlar. Kurşuna diziyorlar. Neden? Hıyaneti vatanı ye. Vatana hıyanet suçundan adam öldürülür. Kimse yapmıyor bu işi. Allah, büyük ölçüde kanı temiz olan kimseler yapmaz. Yapmıyor. Neden? Bu işin şakası yok. Ha, ahiretin de şakası yoktur. Ahiret oyuncak değildir. Aziz ve kardeşlerim bir sene çarptı 365 bin çarpı 250 91 milyon 250 bin sene en aşağı yanacak olan cehennemde en aşağısı muhterem kardeşlerim yanacak da sonra cennete çıkacak 91 milyon 250 bin sene cayır cayır yanacak cehennemde cehenneme düşmemek ana fikriniz olsun kafanda bir fikir olacak ne var cehenneme düşmemek cenneti elden kaçırmamak cehenneme düşmemek çok önemli ha fitne geldi mi insanı harman savuru gibi savurur malına gelir canına gelir imanına gelir zarar fitne çok fena bir şey Allah cümlemizi her çeşit fitneden korusun <gülüyor> Fitnetil mahya vermemât hayatın ölümün fitnelerinden korusun efendim maddi manevi fitnelerden korusun dini imani fitnelerden korusun Allah arkası önemli arkası hadisi şerifin ve yencül alimu minha bi ilmihi fitneden alim ilmi sayesinde kurtulur fitneden kim kurtulur alim kurtulur ne sayesinde ilmi sayesinde kurtulur onun için ilim öğrenin çoluk çocuğunuza ilmi öğretin çok lazım çok önemli. Bilgisayar kullanmaktan da önemli. Yabancı dil bilgisinden de önemli. Efendim, her bilgiden önemlisi insanın dini bilgileri bilmesidir. Fitne geldi mi insana harman savurur gibi savurur, alim ancak ilmi sayesinde o fitneden kendisini korur, kurtarır, kurtarabilir. Başkası kapılır fitneye. Aklı takılır. Gönlü sayesinde sapar, efendim şeytan onun aklını çeler şeytan ya bana atılacak bir varlık değil, şeytan insanı kandırmasını biliyor, usta Anadolu'dan bir Anadolu vatandaş gelmiş, efendim acemi otobüsten inince yan kesici ona uzaktan bir baktığımı tamam ben bunu aldatırım diye yana yanaşıyor parasının pulunu çalıp çırpıyor ya yan kesici efendim nasıl yapıyor onu? meslek onu usta. Şeytan da insanın imanını almakta ustadır. Sağlam olmak lazım, kuvvetli olmak lazım, alim olmak lazım. Bu hangi ilimdir hocam? Az ve müterem kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hadisi şereflerini okursanız. ...öğrenirseniz... ...takip ederseniz... ...Peygamber Efendimiz bize her türlü... ...tehlikeyi bildirmiş. Bak burada bildirmiyor mu? Okuyoruz. Geçen haftalar ne kadar hoşuma gitti okudukça... ...şeytanın oyunlarını... ...şeytanla ilgili hadis-i şerifler bize... ...anlatmadı mı? Ne kadar güzeldi? Yazmak lazımdı onlara. Şeytanın oyunları... ...aldatmacaları... ...e burada da... ...işte her gün yeni güzel bir şeyler... ...öğreniyoruz. Onun için... Peygamber Efendimiz'in sünnetine sıkı sarılmak lazım. E neden Kur'an demedin de hocam Peygamber Efendimiz'in sünneti dedin? Çünkü Kur'an'ın Kerim'i iyi anlamak için de Peygamber Efendimiz'in hadis şerifine muhtaçsın. Onun için Peygamber Efendimiz'in hadis şerifini okursun, sünneti i seniyesine sarılırsın, Kur'an'ı da güzel öğrenirsin, İslam'ı da güzel öğrenirsin. İrfanı da güzel öğrenirsin Tasavvufu da güzel öğrenirsin İyi bir Müslüman olursun Ahlakı da güzel öğrenirsin Güzel bir Müslüman olarak yaşarsın Güzel bir Müslüman olarak ölürsün Her şeyi bildirmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cümlemize Okuyup Anlayacaksın Çoluk çocuk Çocuklar gelin diyeceksin Hani sizlerle Geçtiğimiz senelerde Hiç yoklamasını yapmadık Anlaşmalar yapmıştık. Her gün bir ayet okuyacaktınız. Söz dediniz. Ben burada söz aldım sizden. Her gün her biriniz bir ayet okuyacaktınız çoluk çocukla. Her gün her biriniz bir hadis okuyacaktınız. Eh, bir sene devam ederse 365 ayet öğrenmiş olacaktınız. 365 hadisi öğrenmiş olacaktınız. 10 sene devam ederseniz şu kadar olacaktı. 20 sene devam ederseniz bu kadar olacaktı. Ne yaptınız? O sözünüz ne oldu? Söz verdiniz. Söz mü dedim? Söz demiştiniz. Cemaatten tamam söz diye ses çıkmıştı. Peygamber Efendimiz'in her gün birkaç hadisini okuyun. Kur'an-ı Kerim'in birkaç ayetini okuyun. İlim sahibi olun. Bilin. Deccali başka kitaplarda bulamazsınız. Biyoloji kitabında bulamazsınız. Biyoloji hayat, hayat ilmi demek. Efendim Hiçbir kitapta bulamazsınız. Dini kitapların dışında bulamazsınız. Şeytanı başka yerlerde öğrenemezsiniz. Efendim, ahiretin tehlikelerini başka yerlerde öğrenemezsiniz. Dini ilimlerde öğreneceksiniz. Onları öğrenmedikten sonra neyi öğrenirsen öğren. Kendini ahirette cehennem azabından koruyamadıktan sonra hangi unvana sahip olursan ol. Dünyada ne kadar uzun yaşarsan yaşa. Ne kadar malın olursa olsun hiç kıymeti yok. Ahiretin mahvoldumun kıymeti yok. Üçüncü hadisi şerife geçiyoruz. Demek ki alim kurtuluyor. Dünyada fitnelerden alim kurtuluyor. Ahirette de en yüksek mertebe alimlere. Allahu Teala Hazretleri şehitlerden bile üstün tutuyor alimleri. Alimlere şefaat hakkı da veriyor. Dur cennetin kapısında istediklerine şefaat et. Şunu da al, şunu da al, şunu da al cennete alma selahiyeti veriyor alimlere. Ama Allah'ın sevdiği alim olacak. Hani zenginliğin nasıl olacağını söylediğim gibi alimin de şartları var. Alim efendim dinini satıp dünyalık elde etmeyecek. Alim takva sahibi olacak. Alim bildiğini kendisi uygulayacak. İlimde öyle yani Hemen hem gibi alınan elbise gibi giyilen bir şey değil. İnnel fuhşe ve tefahhuşa leysa minel İslam. Fi şeyin inna ahsene'n nasi İslamen ahsenuhum huluka. Fuhş biz sadece zina için kullanıyoruz bu kelimeyi fuhş. Deyince efendim zina anlaşılıyor bizim Türkçemizde. Arapçada böyle değil. Fuhş demek Arapçada efendim günah demek. Yani sözle de olur. Sözle günah işlemek, diliyle günah işlemek, efendim hareketleriyle, efendim yanlış hareketler, günah işler yapmak yani kadınla erkek arasında olan kötülükler değil sadece başka kötülükler de fuhuş sayılır, fuhşiyat sayılır fahşa sayılır yani günahlı işler demek tefahuş da efendim e, karşılıklı bu işi efendim e, birisi yapmış o da ona karşılık olarak yapıyor e, manasına gelebilir insanın kendisinin kötü olması veya karşı tarafla böyle bir şeye karışması efendim bunlar İslam'da yoktur diyor Peygamber Efendimiz insanların İslamca İslam Müslümanlık yönünden Müslüman olması yönünden en güzeli ahlakı en güzel olandır. Yani demek ki pohoş denilen şey Ahlaksızlık demekmiş. İnsan kötü işler yaptı mı ahlaksız oldu mu bu... Allah'ım müslümanım. Çok şükür Allah'a. Allah beni Müslüman eylemiş. Ha. Müslümanlığın güzel olmasını ister misin? E i̇sterim tabii. İyi bir Müslüman olmak istiyorum, tam Müslüman. Ne olacak yani? Ne yapmam lazım? Huyun güzel olacak. Çünkü Peygamber Efendimiz bir daha okuyorum. İnne asyenin nasi İslamen insanların Müslümanlıkça en güzel olanı ahsenuhum kulu Huycu en güzel olanıdır. Huyu en güzel oldu mu ahlakı en güzel olmuş olur. Burada güzel huylar deyince bir kardeşimiz bana güzel bir levha hemen bir dosya getirdi. efendim. Geçen haftalar sıkıştırıyordum ya cemaati. Güzel huyları yazın, kötü huyları yazın diye. Şöyle televizyonda görsün bunu. Güzel huylar, kötü huylar yazmış arkadaşlarımız. Efendim güzel huyları bir sayfa İki sayfa, sevaplı işleri yazmış, efendim günahlı işleri yazmış dört sayfa, bunlar olsun demiştim bir arkadaş böyle bir çalışma yapmış Allah razı olsun, siz de yapacaksınız efendim, siz de günahları, sevapları bileceksiniz şimdi, güzel huylu olmak, mühim bir işiniz, yani namaz kılmak mühim mi? mühim hacca gitmek mühim mi? çok mühim yer yerinden oynuyor arkadaşlarımız hacca gidecek diye çok önemli. Önemli bir olay. Hacıları uğurluyoruz. Hava alanlarına gidiyoruz vesaire. Hac önemli. Ramazan önemli mi? Çok önemli. Ramazan gelince bir hazırlık, bir telaş, bir güzellik başlıyor. Ramazan başladığı zaman minarelerde kandiller yanıyor. İftar efendim vesaire sahur. Hayat değişiyor. Çok güzel. Ramazan önemli. Hac önemli. Zekat önemli vesaire. Güzel huy çok önemli. Güzel huylu olmak en önemli işiniz. Güzel huylu bir insan mısın? Değil misin? Bu şeyde anlaşılmıyor. İyi günlerde güzel huy anlaşılmıyor. Zorlanmadıkça anlaşılmıyor. Bir insanı zorladığın zaman huyu iyi mi kötü mü anlaşılıyor o zaman. Zora geldiği zaman o zaman anlaşılıyor. Onun için Eskiler bazen Şeyh Efendiler müritleri denerlermiş. Dur bakalım şu mürit bir imtihan edeyim şunu bakalım. İmtihanı kazanacak mı kazanmayacak mı? Efendim imtihana tabi tutarlarmış. Bozulmazsa o karşılaştığı ters muameleden bozulmazsa tamam imtihanı kazandı. Aksi takdirde kaybetti. İnsanın iyi huyluluğu kötü huyluluğu ...kolay anlaşılmıyor... ...sıkışık zamanlarda anlaşılıyor... ...yolculukta sıkışık olduğumu anlaşılır... ...ticarette sıkışıklık olduğumu anlaşılır... ...iş yaptığın zaman anlaşılır... ...efendim... ...Allah Allah... ...ben bunu çok gül gibi bir insan sanıyordum... ...lokum gibi, kaymak gibi sanıyordum... ...vay be Allah Allah... ...dışarıdan hiç anlayamamışım... ...aman Allah... ...Allah göstermesin... ...Allah saklasın... ...Allah başkalarının canını yakmasın... ...öyle insanla falan şey ne kadar kötü huyları varmış ha yanına yanaşınca anladı kolayca anlaşılmıyor birisi başkasını met ediyormuş da Hazreti Ömer radiyallahu anh'ın yanında Hazreti Ömer Efendimiz onu azarlamış kızmış niye met ediyorsun demiş sen onunla ticaret mi yaptın bir kız alışverişi mi oldu bir beraber yolculuk mu yaptın ne, nereden met ediyorsun Tanıdım mı yalnız canını efendim işte çok insan camiye gidiyor anlaşılmaz ki İş yapınca anlaşılır. Yolculukta anlaşılır. Dara gelince anlaşılır. Beraber bir şeyler yaptığınız zaman ortaya çıkar. Kötü huylar o zaman belli oluyor. Efendim çok kötü huyları var insanların. Herkesin kötü huyu var. Kendine göre kötü huyları var. Bunları düzeltmesi gerekiyor. Bunları düzeltmek için de nefsi terbiye etmek gerekiyor. Nefsi terbiye etmedin mi? Nefis insana kötü işleri yaptırtıyor. Onun için tasavvuf çok önemli oluyor. Nefsin terbiyesi çok önemli. Nefis ıslah olacak, ondan sonra güzel huyları yapmaya başlayacak. Nefis ıslah olmadı mı? Direkt gibi bir nefsi, el emmaretu, bir su, kötülüğü emreden bir nefsi oldu mu? Adama yaptırtamıyorsun güzel bir şeyi. Söylüyorsun anlamıyor yap diyorsun, yapmıyor. Neden? Nefsi, nefsine hakim olamıyor. Nefsi şey. Harama bakma diyorsun, bakıyor. Günahı işleme diyorsun, işliyor. Tutamıyor kendisini. Nefsi ıslah etmek lazım. Onun için bu tasavvuf, bu nefsin ıslahı, kalbin nurlanması, ahlakın güzelleşmesi çok mühim bir iş. Tasavvufta bu. Onun için tasavvuf herkese lazım. Kızıyorlar şimdi. Ben böyle Köşeye çıkıyorum evimde de imkan var bunu böyle bastıra bastıra söyleyince tasavvuf düşmanları kızıyor radikaller kızıyor Mezhepsiz, mezhepsizler kızıyor bilmem kimler kızıyor bilmem ki ne kızıyorsun kardeşim işte peygamber efendimiz ahlakı güzel olursa insan iyi müslüman olur diyor ahlakı güzelleştireceksin bak kızıyorsun iyi ahlaklı değilsin bak, iyi ahlaklı değilsin kızma sakin ol Tasavvuf kitaplarını da okuyoruz, büyüklerimiz diyorlar ki verilse de verilmese de, izzet itibar görse de, hakarete uğrasa da insanın durumu değişmezse o e, kalbi hemen nurlu bir insandır diyor. Dün okuduk mesela tasavvuf kitabını. Yapabiliyor musun öyle? Birazcık damarına dokununca hop yerinden kalkıyorsun, kavga durumuna geçiyorsun hemen, patlatacaksın burnumun üstüne belli anlaşıldı, sinirlendin, e, böyle şey olmaz. Bu bir eğitim işi. Bunlar, e, bunlar yapılmadan olmuyor. Nefis islah olmadan olmuyor. Bu nefsin terbiyesi. Kur'an'ın emri. Allah'ın emri. Şeriatın emri. Keyfi bir şey değil. Ben istemiyorum. Olmaz. Olmaz öyle şey. Sen istesen de istemesen de Allah'ın emirleri yapılacak. Yerine gelecek. İstemesen de yapacaksın. Ahlakı güzelleştirmek için çalışacaksınız. Hasılı. Nefsi islah etmek için çalışacaksınız. Onun için bunun usulleri neyse o usullere efendim geleceksiniz gireceksiniz boyun bükeceksiniz böylece efendim e, iyi Müslüman olacaksınız iyi ahlaklı insan olacaksınız insanı kamil olacaksınız Allah'ın sevdiği insan olacaksınız kulların hayran kaldığı insan olacaksınız sevilecek güzel işler yapıp güzel ömür geçireceksiniz imtihanı başarmış olarak ahirete geçeceksiniz Gayet aşikar bu iş. Anlaşılması kolay. İnsanın güzel ahlakı mektetlerde öğrenilmez. Ben hocam vefa lisesine gittim. E, gittim bilgi sahibi oldum. Bilgi sahibi olmak ahlak sahibi olmak değildir. Okuma yazma bilmeyen bir millete okuma yazma öğretirsen, tahsil gösterirsen okuma yazma bilmeyen cahil bir millete okuma yazma bilen bir cahil millet olur. Cahillik kalır. Cahilliğin gitmesi için insanın irfan sahibi olması lazım. Gönlünün terbiye olması lazım, nefsinin terbiye olması lazım. Olmadı mı olmaz? Amerikalı. Adam üniversite okumuştur, tahsillidir, şeytan gibi her şeyi biliyor ama insan değil, adam değil. Neden? E baksana zulüm yapıyor. Olmaz. Baksana kötülük yapıyor, baksana hırsızlık yapıyor, baksana merhametsizlik yapıyor. Olmaz. Avrupalı veya Amerikalı veya Türkiye'li veya efendim Arap fark etmez. Araplarla iş yapmaya gitti bizim kardeşlerimiz oralarda ortaklık kurdular efendim gittiler e ortaklar ortaklığın şartlarına uymadı. Uymadı mı olmaz. Allah onlardan da hesabını sorar. Yani bu şeye göre e, yani bir ırka vesaireye göre değil insanlar terbiye olmadı mı kötü oluyorlar kötülüğü yapabiliyorlar. Allah Teala azizleri cümlemize nefsimizi ıslah etmeyi nasip etsin. Güzel ahlakı öğrenmeyi ve uygulamayı nasip etsin. Kötü huylardan kurtulmayı nasip etsin. Sevaplı işler yapmayı nasip etsin. Günahlı işlerden korumayı nasip etsin. Fatiha-yı Şerife mahlûbetmeler.